Taklidin çeşitlerini incelediğimizde ameli taklid ile itikadi taklidi ayrı ayrı ifade etmiştik. İkisinde farklı yönler olduğu gibi ortak yönler de mevcuttur. En önemli farklılık imanda taklidin daha önemli ve tehlikeli yönlere götürmesidir. Örneğin İtikatta nazar ve istidlali terk edenin günahkar olması söz konusu iken, fıkıhtaki mukallid için günah söz konusu değildir. Veyahut aynı ölçüde değildir. Tüm bunlardan sonra mükellefe ilk vacip olan şey nedir? Bu konuda alimlerin ayrı ayrı görüşleri vardır. Yani mükellefe ilk vacip olan şey... Mesela Eşarilere göre mükellef için ilk vacip olan şey marifetullah'tır. Yani Allah'ı bilmektir. Eşarilere göre ilk mükellefe mükellefe vacip olan şey marifetullah. Ebu İshak İsfari'ye göre insanı Allah'ı bilmeye götüren araştırma ve delil aramasıdır. Yani diyor ki, Ebu İzhak İzferani, kişinin ilk mükellef olduğu şey diyor, Allah Subhanehu ve Teala'yı bileceği e, ilme kendisini götürmesi ve araştırması. Bakılani'ye göre ise evrenin yaratılmış olduğunu bilmeye götüren bilgi. ilk mükellef olduğu şey. Yine İmam-ı göre, kalbin boş kuruntulardan arındırılması, ve sahibini Allah'ı bilmeye, götürecek, düşünme, düşünmeye yönelmektir. Kimine göre, kişinin ilk mükellef olduğu şey taklittir. Yani önce taklit edecek, daha sonra bunun içini bilgi ve ilimle doldurarak, efendim, hak olana, tahkike ulaşacaktır. Yine, kimine göre, Allah ve Resulü ve Vesselam'e iman etmeyi telaffuz etmektir. Mutezileye göre şüphedir. Mutezileye göre kişinin ilk mükellef olduğu şey şüphedir. Yani şüpheyle bakacak sonra bu şüpheyi giderecek ilmi yollara başvuracak. Bir diğeri iman etmektir. Bir başka görüş ise İslam'a girmektir. İman ve İslam için bilgi gerekli olduğundan bu görüş de kabul görmemiştir. Bir diğer görüş ise düşünmenin vacip olduğuna inanmaktır. Yani tefekkür. Yine vakit ve cibesini ifa etmektir. Yine bilgi ve taklittir demişler. Yani hem taklit edecek hem bilgi elde edecek. Tabi benim yaptığım araştırmada diyorlar ki, bütün bunların içerisinde e, az önce görüşünü paylaştığımız Ebu İshak İsfarani'nin görüşünü destekleyenler çoktur. O da kişiye ilk vacip olan şey, insanı Allah'ı bilmeye götürecek araştırma ve delildir demişlerdir. Kişiyi Allah'ı bilmeye götürecek araştırma ve delildir demişlerdir. Ancak doğrusu e, selefin menhecinde de anladığımız, Kur'an ve sünnetten de anladığımız kişinin ilk mükellef olduğu şey La İlahe Illallah'tır. Yani hani diyorlar ya kimisi demiş ki taklittir, kimisi demiş ki düşüncedir, kimisi demiş Efendime söyleyeyim bilgi yollarıdır. Ancak doğrusu Allah Resulü ve sellem her çocuk İslam fıtratı üzere doğduğunu haber verdiği için Dikkat ediniz Allah Resulü ve Vesselam demiyor ki insanlar ergenlik çağına ya da mükellef olacakları yaşa gelirler ve bu yaşa geldikten sonra onlar tefekküre davet edilirler veyahut bazılarının görüşü gibi onlar şüpheyle olaylara bakmaya davet edilirler ve bu şüpheleri giderilmesi noktasında efendime söyleyeyim e, aklen karar verir ve bu anlamda da aklen bilir ki bir halık vardır. Aynı eşarilerin dediği gibi diyorlar ki marifetullah'tır. Ancak doğrusu kişinin zaten yaratılışı, fıtratı e, imanla yani Allah Azze ve Celle'ye e, inanma ölçüsünde, inanma saflığında yaratıldığı için Allah Resulü ve Vesselam mesela 7 yaşına gelen bir çocuğa namazın öğretilmesi ve kıldır, e, kılmasını ee, kılması noktasında zorlanmasını, on yaşına geldiğinde daha böyle biraz daha hatta zor kullanarak bunu yapması emredilmesini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselam. Tabi ki bu çocuk çocuk olduğu için ilkin anne babasını taklit edecek ancak realitenin bu olması hasebiyle de ilk mükellef olduğu şeyin tevhid olduğu, yüce Rabbimizi bilmek olduğu, selef alimlerinin ortaya koyduğu Görüştür. Dolayısıyla bu anlamda diğer görüşlerin yani e, marifatullah diyen veyahut Allah'ı bilmeye götüren araştırma. Elbette ki tefekkür edecek Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var e, tefekküre götüren. Ancak onun fıtratının temizliği veyahut ilk mükellef olduğu La İlahe illallah Muhammed Resulullah şehadetini ve bunun üzerine... Ee, mükellef olduğu yaşa geldiğinde de Allah subhanahu wa ta'ala'nın kendisine verdiği aklı selim ile tefekkür ederek aslında kendi yaratılışının mükellef olduğu şeyle çok da örtüştüğünü zaten görecektir. Bunun içerisine konan işte kiminin dediği gibi taklit veya şüphedir demeleri ancak çevrenin veya fıtratı bozan bir takım unsurların kişiyi mükellef bıraktığı hususlardır. Dolayısıyla kişinin ilk mükellef olduğu şey, La ilahe illallah'tır. Taklit, kelime olarak Kur'an'da geçmez. Kelime olarak Kur'an'da taklit geçmez. Bu kelimenin türevlerinden ikisi geçiyor. Birisi, kelait, diğeri mekalittir. Kelait, Kildenin çoğulu olup kurbanlık hayvanların boyunlarına takılan ip ve buna benzer şeylerdir. Kelaid, kildenin çoğuludur ve kurbanlık hayvanların boyununa takılan ip ve buna benzer şeylerdir. Mekalit ise, mekalidin çoğulu olup anahtarlar anlamındadır. Mekalidinin çoğulu olup anahtarlar anlamına anlamındadır. Farsçadan Arapçaya geçmiş bir kelimedir. Taklit, terim olarak Kur'an'da geçmiyor ise de ittiba, iktida ve itaat kelimeleri ile ifade edilmiştir. Kur'an, taklitleri ve mukallitleri yermiştir. Kur'an'da akıl, ilim ve düşünmeye teşvik eden tüm ayetler aynı zamanda taklidi de yermektedir. Kur'an-ı Kerim'de taklidi yeren ayetlerden bazılarına örnek verecek olursak Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Bakara Suresi 270. ayette Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği zaman hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ya ataları bir şey düşünmeyen gerçek yolu bulamayan kimseler olsalarda mı? buyuruyor Yüce Rabbimiz. Dikkat ediniz, taklitten kaynaklanan, taklitten kaynaklanan, kör bir uyma şekli, ataların dinine uyma şekli ve Yüce Rabbimiz onları bu ayetle yermektedir. Peki ya ataları bir şey düşünmeyen, gerçek yolu bulamayan kimseler olsalarda mı buyurmuştur. Yine Tevbe suresi 6. ayette mealen şöyle buyuruluyor. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona eman ver. Bu ayet Kur'an'ı dinlemenin taklit ve şirki izale edeceğine dikkat çekiyor. Eman dileyen müşrikin Allah'ın ayetlerini dinledikten sonra akıl ve düşüncesini kullandığı takdirde taklid ve şirki terk etme ihtimali vardır. Eğer taklid yeterli olsaydı ayette geçtiği ayette geçtiği gibi müşriklere mühlet verilmezdi. Onlara şöyle denirdi: Ya iman edersin, ya da seni öldürürüz gibi. Ancak ayet diyor ki onlara eman ver, eğer eman dilerlerse olur ki Allah Subhanahu ve teala'nın ayetlerini işitirler. Bu onlara fayda verir. Bu kör taassuptan, kör taklitten kendilerini kurtarır. Ayet bu şekliyle dinde taklidin yeterli olmadığına, nazar ve hüccetin esas olduğuna delildir. Yine Yunus Suresi 101. Ayette De ki, göklerde ve yerde neler var? Bakın da ibret alın. Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda vermez. Bu ve benzeri yüzlerce ayet insanları evrendeki yaratıklar üzerinde düşünmeye davet eder. Suyuti bu ayetin inançta taklide gitmenin haram olduğuna delil teşkil ettiğini söylemektedir. İmam-ı Suyuti Allah diyor ki bu ayet inançta taklide gitmenin haram olduğuna delildir. Yani kişi inançta, hani daha önce ifade etmiştik inanca, inançta taklit ee, makbul değildir veyahut akidede cehalet özür değildir gibi ancak en son demiştik ki hatırlarsanız birisi eğer inançta taklit e, üzere ise, yani takliden bir imanı varsa taklidi olarak iman etmişse üç husus o kişiden istenir demiştik. Yani bu üç, üç tanere realiteye uygunsa bu üç e, efendim e, üç tane prensibe uygunsa onun taklidi makbuldur demiştik. Doğrusu istenen ilim ve irfanla Allah subhanehu ve teala'nın e, ayette belirttiği gibi fe'lem ennehu la ilahe illallah Muhammed suresi 19'da bilmiş ol ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Alimler diyorlar ki bu ayetten la ilahe illallahı yani kişinin İnanancını ilimle bilmesi gerekir. Çünkü Yusuf Suresi 108. ayette de kul hazihi sabili ila Allahi ala ana ve men ittabani de ki işte bu benim yolumdur. At açık bir şekilde bir basiret üzere ben bu yola davet ederim. Ve dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la illallah kim la ilahi illallah bilerek derse bu cennete girer. Ancak dedik ki toplumda öyle insanlar var ki belki fehm edemiyor, hak edemiyor yaşı itibariyle efendime söyleyeyim yaşadığı dönen itibariyle belki bulunduğu coğrafya itibariyle yani bu 1900'lü yılların ortalarında yaşayan nesli düşünün, babalarımızı düşünün, onların babalarını düşünün. Bu anlamda bunlardan taklidi imanın kabul edilmesi için şu üç hususun olması gerekir demiştik. Neydi bunlardan bir tanesi? Ha. Takliden iman eden kimseden aranacak şeyler, şartlar şunlardır. Birisi kesin olması. Yani inancının kesin olması. Yani içinde şüphe olmayacak. Kesin bir inançla İman edecek, takliden iman etmiş bir kimse. İkincisi, realiteye uygun olacak. Ney? Yani Kur'an ve sünnetin getirdiği inanç şekline uygun olacak. Bunlara muhalefet eden veya bunlara aykırı bir inancı içinde barındırmayacak. Üçüncüsü ise, olaylar karşısında şek ve şüpheden ari olacak demiştik. Dolayısıyla, yani ilim elde etmeye imkanı bulamamış veyahut bunu fehmetmekten uzak kalmış kimseler bu anlamda bu üç esası bir araya getirirlerse taklidi iman onlardan kabul edilir diyorlar. Takliden imanı kabul eden alimler. Ancak doğrusu ilim elde etmektir. Çünkü Allah subhanehu ve teala Kur'an ve sünnetin birçok yerinde taklid yerilmiştir. Ve bu din hüccet ile sürekli ne, ne yaparsa yapsın hüccetini ikame etmiştir. Delile dayalı bir dindir. Çünkü Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde هَا تُبُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ سَادِقِينَ Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin diye sürekli bilgiye ve delile dayalı olarak meydan okumuştur. Ve bizi tefekküre davet eden Hatırlarsanız önceki derste de ifade etmiştik, kainatın görünen kısmı aklın konusudur demiştik, görünmeyen kısmı ise vahyin konusudur demiştik. Dolayısıyla kişi görünen kısmı vahiyle ile destekleyecek, aynı aklı bir ampule benzetelim, ona gelen elektrik de vahiy olmalıdır. Eğer bu vahiy değilse o akıl gereği gibi akletmiş olmaz. Allah Subhanahu ve Teala "Efele taaklûn" buyurmaktadır. Mesela buna benzer ayetler çoktur. "Efe raeytum mâ ellazî teşrabûn? İçmekte olduğunuz suyu görmez misiniz? E entum enzeltumûhu min el muzni em muzilûn? Onu gökten siz mi indiriyorsunuz yoksa indiren bizler miyiz?" buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala ve buna benzer birçok ayette. Yine Allah Subhanahu ve Teala Tevbe Suresi 31. ayette ittakadu ahbarahum ve ruhbanahum min dunillahi vel meryem Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve Meryem oğlu Mesih'i rabler edindiler buyuruyor. Ayetin devamında halbuki onlar ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştur. Ondan başka hak ilah yoktur. O bunların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Müfessirlerin çoğu ayette, ayette geçen ilahlardan gayenin evrendeki ilahlar olmadığını beyan etmişlerdir. Kur'an'ın asıl gayesi ilahların yasak ve buyruklarına uydukları için onları İlahlar konumuna koymuş olduklarına dikkat çekmiştir. Onlar Allah'ın kitabında ruhban ve bilginlerinin görüşlerine aykırı şeyler görünce Allah'ın buyruklarını terk ederler. Onların buyruklarını alırlardı. Yani ne yaparlardı? Ayette biliyorsunuz. <gülüyor> اَحْبَارَهُمْ مَرُوبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دِونِ اللّٰهِ Ahbar, Yahudi din adamlarına verilen isimdi. ruhban Hristiyan din adamlarına verilen isimdi. Onlar, bunlardan birilerini gördükleri zaman, yani e, Allah'ın buyrukları kendi menfaatlerine dokununca veyahut işlerine gelmeyince, hemen onlar kendi e, din adamlarını ilahmış gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Adi İbni Hatem'e e, haber verdiği gibi biliyorsunuz. Bir gün Allah Resulü ve Vesselam bu ayeti okurken Adi İbni Hatem radıyallahu anh o dönemler Hristiyanlı. Boynunda bir hac olduğu halde oradan geçiyordu ve bu ayeti işitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e döndü dedi ki, Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz dedi onları Rab edinmedik. Yani biz Din adamlarımızı Rab edinmedik. Çünkü ayette diyor ki onlar e, hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rab edindiler. Meryem oğlu İsa'yı da. O bu ayeti işitince dedi ki Yine biz onları Rab edinmedik. Nasıl anlamıştı Adi İbni Hatem bunu? Yani bu Rab'likten biz onların önünde secde etmiyoruz. Biz onlara ilah gözüyle bakmıyoruz demek istedi. Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki siz onların helal dediğini helal, haram dediğini de haram kabul etmiyor musunuz? O dedi ki evet işte bu dedi onları Rab edinmektir. Yani yani demek istedi ki kitabınıza bakmadan, Rabbinizin hükmüne bakmadan onların sözünü aynı Rablermiş gibi olduğu gibi kabul etmiyor musunuz? Helallarını helal, haramlarını haram kabul etmiyor musunuz? Dediler ki evet işte bu onları Rab edinmektir dedi. Dolayısıyla burada Rab edinmekten kasıt yani aynı bir ilahın bir ilaha ait olan bir işi yani emretme veya saklama helal kılma veyahut haram kılma mükafat verme veya ceza vermek gibi hususları bir beşerde görmek veyahut bir ilahın bir Rabbın ee, sıfatlarını bir yaradılmışa vermek aynı şekilde onları Rab görmektir. Tefsirlerimizde bu ayet bu şekilde tefsir edilmiştir. Seste sorun yok değil mi arkadaşlar? Evet yok herhalde çünkü yazıları en azından görüyorum. Evet. Evet. Onlar Allah'ın kitabında ruhban ve bilginlerinin görüşlerine aykırı şeyler görünce Allah'ın buyruklarını terk eder, onların buyruklarını alırlardı. Razi hocasından naklederek, Razi hocasından naklederek diyor ki, "Mukallit birçok fakih gördüm. Onlara birçok konuda ayetler okudum. Ne yazık ki bu ayetler mezhepleriyle çeliştiği için Ayetleri reddedip şaşkın şaşkın bakmakla yetindiler. Güya ayetlerin zahiriyle amel edilmezmiş. Bunu araştırırsan taklit hastalığının birçok dünya ehlinin ruhuna sirayet ettiğini görürsün demiş. Taklit hastalığının dünya ehlinin birçoğuna sirayet ettiğini görürsün. İşte o zaman kendilerine uyanlardan uzak dururlar. Ayette diyor ki, işte o zaman kendilerine uzak uyanlardan uzak dururlar. Azabı gördüler, aralarındaki bağlar kesildi. Bu ayet, başkalarına delilsiz, bilgisiz ve cahilce uyanların kıyamette birbirlerine bir şey yapamayacaklarını, aksine aralarındaki tüm bağların kopacağını ve birbirlerine düşman olacaklarını gösterir. Nitekim, Sonradan gelen ayet bu durumu detayı ile beyan etmektedir. Zuhruf suresi, pardon Bakara 167'de uyanlar şöyle dediler: "Ah keşke dünyaya bir daha gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzak durdukları gibi biz de onlara uzak dursaydık." Yine Zuhruf suresi 23'te işte böyle Senden önce de herhangi bir memlekete uyarıcı gönderdiysek de mutlaka onun varlıkları biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de izlerine uyarız dediler. Yani Yüce Rabbimiz Bakara suresi 167'de böyle bilgisizce uyanların bir serzenişini haber veriyor. Onlar diyorlar ki biz diyorlar dünyaya tekrar dönmek imkanı bulsaydık. Bugün dünyadayken peşine takıldığımız kimseleri şu an dünyaya dönecek olsak hiç biz de onlardan uzak dururduk. Onlar bizden bugün uzak durdukları gibi. Yine Zuhruf suresi 23. ayette Rabbimiz buyuruyor diyor ki ne? Senden önce ne kadar uyarıcı gönderdiysek yani ne kadar Nebi ve Resul gönderdiysek mutlaka onların Uğradığı topluluklar onların gönderildiği topluluklar dediler ki bu nebilere biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinin üzerinde olacağız. Yani onların izlerini takip edeceğiz. Yine Arap suresi 78. ayette onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu Allah bize emretti derler. Allah ise kötülüğü emretmez. Dikkat ediniz. Bir fenalık yaparlar ve bu fenalığın ardından derler ki biz babalarımızı bu yol üzerine bulduk. Bizim babamız, bunun, bizim Rabbimiz bunun yapılmasını emrediyordu deyip Rabbe iftira ederler. Yine Yunus suresi 78'de. Dediler ki sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden çevirsin ve yeryüzünde büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi geldin? Biz sana inanacak değiliz. Biliyorsunuz bu İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a verdikleri cevaptı. Diyorlar ki sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden yani sen babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden yüz çevirsin ve yeryüzünde büyüklük ikinize kalsın diye mi gönderildin?" dediler. "Biz sana inanacak değiliz." Yine şu ara 27'de "Hayır. Ama babalarımızın böyle yaptıklarını gördük. Onun için biz de yapıyoruz." dediler. Yani onlar kendi yaptıklarına dediler ki bizim böyle yapma sebebimizin babalarımızın böyle yapmasıdır. Mokman suresi 21. ayette onlara Allah'ın indirdiğine uyun denilse, hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı? Dikkat ediniz, bu babalara uyma meselesi veyahut taklidin toplumun toplum üzerinde etkisinin nedenini olduğunu görmekteyiz. Bu ve benzeri ayetler şirk toplumunun özelliklerinden birinin eskiye bağlılık dolayısıyla taklit olduğunu göstermektedir. Yani şirk toplumunun en belirgin özelliği taklittir ve eskiye bağlılıktır. Görüldüğü gibi taklit aklı dondurduğunu, insanı aldattığını ve inkara kadar götürdüğünü müşahede etmekteyiz. Sünnette sünnetin taklide bakışı nedir? Bunu da inşallah değinelim. Taklidi yeren alimlerin çoğu, taklidi yeren alimlerin çoğu delil olarak Hüseyfe radıyallahu anh'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan naklettiği şu hadisi delil olarak getirirler. İnsanlar iyilik ederse biz de iyilik ederiz. Diyen mukallitler olmayın. Dikkat ediniz. Allah Resulü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanlar iyilik ederlerse biz de iyilik ederiz. Diyen mukallitler olmayın. Fakat kendinizi şuna alıştırın. İyilik ederlerse iyilik edin. Kötülük işlediklerinde ise nefsinize zulmetmeyin. Yani siz kötülük işlemeyin buyuruyor. Bu hadis ahlak, ibadet ve inançta başkalarını taklit etmekten nehyetmektedir. Her alanda başkalarını taklit etmekten nehyetmektedir. Konumuzla ilgili bir başka örnek verecek olursak, bunun en güzel örneği Ebu Talib'tir. Ebu Talib hasta iken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki Ey amca Allah'tan başka ilah yoktur de. Yani Kullâ ilahe illallah Bu kelimeyi söyle ki Yarın Rabbimin huzurunda senin lehine şahitlik edeyim dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb Ebu Umeyye dediler ki ey Ebu Talib Abdülmutalib'in dininden dönmek mi istiyorsun? Yani Abdülmutalib'in dinini mi bırakacaksın? Ondan yüz mü çevireceksin? Dedik ya şirk toplumunun en bariz özelliği taklittir ve babalarının dinine bağlanmaktır. Aynı şekilde Allah Resulü ve Vesselam'in Ebu Talib'e yaptığı davette hemen orada Ebu Leheb ve Ebu Umeyye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet etmesini engellemek için ona dediler ki sen dediler baban Abdülmuttalib'in dininde, dininden mi döneceksin? Onlar bunu söylerken Allah Resulü ve Vesselam sürekli kelime-i tevhidi Ebu Talib'e hatırlatıyordu. Nihayet Ebu Talib onlara son söz olarak Abdülmuttalib'in dini üzere olduğunu ve kınanmaktan korktuğunu söyledi. Kınanmaktan korktuğunu söyledi. Bu örnek gerçekten buna benzer örnekler tarihte oldukça çoktur. Yani insan insanlar ayıplanmaktan korkmuştur. İşte babasının dininden yüz çevirmekten veyahut işte Mekke'nin kadınları kendisine güler diye korkmuştur ve buna benzer sebeplerle iman etmekten yüz çevirmiştir. Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in Vesselam davetinden yüz çevirmiştir. Biz bu örneğe ve buna benzer örneklere şirkin tarihi sebebi diyoruz. Yani şirkin varlığını sürdürmesindeki en önemli etken taklittir. Ataların dinine uymaktır. Geçmişe olan saygının tapınma haline gelmesi bir davranışı da ortaya koymaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Benden sonra şu üç şeyden endişe ediyorum. Alimin zellesi, zalimin idaresi ve kendisine uyulan nefis. Yine Allah Resulü ve selam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Şeytan insanları yollarından çevirmek için önlerine barikat kurar ve Müslüman olmak isteyenlere şöyle der. Dinini baba ve atalarının yolunu bırakıp Müslüman mı olmak istiyorsun? Dinini baba ve atalarının yolunu bırakıp Müslüman mı olmak istiyorsun? Hadis, şeytanın saptırma yöntemlerinden birinin de onları geçmişle ve babalarının yoluyla aldatması olduğunu göstermektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sizler öncekilerin yollarını karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta onlar bir keler deliğine girseler siz de oraya gire, gireceksiniz buyurdu. Ashab dedi ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka kim olacak diye buyurdu. Aynen bu taklit hastalığını önceki derste biliyorsunuz açıklamıştık sosyal alanda, ahlakta birçok konuda bunlara uyulacağını söylemiştik. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in bu zatu envat ağacı denilen bir ağacı ağacı e, ashab gördüler ki ehli kitabın böyle bir ağacı vardı. Onlar silahlarını bu ağaca asıyorlardı. Dediler ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam biz de onlar gibi bir ağaç edinelim mi? Aleyhissalatü vesselam'ın rengi kızardı. Bu, bu söz karşısında üzüldü, kızdı ve dedi ki siz dedi sizden öncekileri karış karış arşın arşın takip edeceksiniz. Dediler ki Hatta onlar bir kenar deliğine girseler dedi. Yani kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Dediler ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudi ve Hristiyanları mı e, kastediyorsun? Dedi ki başka kim olacak aleyhissalatü vesselam? Yani hatta diyorlar ki e, bu, bu hadisi şerh eden alimler diyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yani kenar deliği derken Kertenkele toprak altında diğer hayvanlar gibi yani köftebek gibi efendim kirpi gibi veya başka hayvanlar gibi direkt yol kazmaz. Böyle zikzaklı kazar. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yuvasını öyle oluşturur. Allah Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple kenar deliği demiştir. Hatta karış karış arşın arşın demiştir. Gerçekten bugün maalesef bu ümmet her haliyle onlar ümmetin bir kısmı maalesef aynı ee, haham ve rahiplerini e, Rabler edindiği gibi bugün birileri birilerini Rabler edinmiştir bu ümmete mensup olduğu halde. ve Yahut aynı Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi özel gün ve kutlamalar yapmaktadır. Yılbaşı geceleri veya kendi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Doğum günü ve buna benzer hususlar yapmaktadır. Kabirlerini yükseltmektedir. Giyimleri onların giyimine benzemektedir. Tıraş şekilleri onların tıraş şekillerine benzemektedir. Her konuda Yahudi ve Hristiyanların adetleri takip edilmektedir. Bugün bakınız yapılan düğün şekillerine bakınız. Bugün yapılan efendim cenaze merasimlerine bakınız. Birçok konuda bu ümmetin karış karış, arşın arşın onları takip ettiklerini veya taklit ettiklerini görürsünüz. Taklit hastalığından kurtulmanın tek yolu, tek yolu Kur'an ve sünnete uymaktır, ilim ve Burhan'a sarılmaktır. Anlattılar, söylediler, anlatıldığına göre gibi sözler ne kötü bir dayanaktır. Bu, bu söylediğimiz aslında hadis diye geçiyor ancak bu hadis zayıftır. Yani anlattılar, söylediler gibi bir söz ne kötü bir dayanaktır sözü. Hadis, zayıf bir hadistir. Ancak her duyulana güvenilmemesine özendirdiği için onunla amel edilir. Yani diyorlar ki duyduğuyla amel etmemek için kişinin bununla amel etmesinde bir sakınca yoktur. Hani diyor ya, diyoruz ya, el ve terhibde zayıf hadis kullanılır. Yani teşvik ve sakındırmada. Çünkü hadisçiler özendirme gayesiyle zayıf hadisle amel edilir demişlerdir. Gazali, taklidi Kur'an'ı anlamaktan alıkoyan nedenler arasında saymıştır. Örneğin, taklit yoluyla düya geldiği mezhebin görüşlerinde taassup edip bağlanmaktır. Taklit, taklit yoluyla duya geldiği mezhebin görüşlerinde taassup edip bağlanmaktır. Böyle bir mukallidin artık basiret ve müşahede gücü söylenmiştir. Ruhunu kaplayan taassuptur. Düşündüğü bir şey varsa o da sadece duya geldiği konulardır. Kalbine bağlandığı şeyler dışında, bir mana düşerse, kalbine bağlandığı şeyler dışında bir mana düşerse, taklit şeytanı hemen müdahale eder ve ona şöyle demeye başlar. Sen mukallitsin. Nasıl olur da taklit ettiğin kişinin, şeyfinin, hocanın, liderinin, mezhebinin Kur'an'a verdiği mana dışındaki bir anlam kalbine doğabilir. Dikkat ediniz. Yani körü körüne Bağlanan bir mukallide, bir mutaassıba, e, onun içine, kalbine e, bağlandığı şeyin dışında bir mana düşerse, veyahut diyelim ki hakkı konuşan bir davetçi çıkıp da bir bidatçıya veyahut bir mutaassıba veyahut bir mukallide davette bulunacak olursa, Kur'an ve sünnetin sahih menhecini ona anlatmaya başlandığı zaman, hemen taklit ve taassup şeytanı, o kişiye gelip müdahale eder ve ona şöyle vesvese verir. Ente mukallit, sen mukallitsin. Nasıl olur da taklit ettiğin kişinin, şeyhinin, hocanın, liderinin, mezhebinin, Kur'an'a verdiği mana dışındaki bir anlam kalbine doğabilir. Sakın, sakın böyle bir şeye girişme diyerek o kişiyi etmekten, hakka meyletmekten uzaklaştırır. Hele hele bu kimselerin, bu mukallitlerin kendisine tabi olduğu, kendisine bağlı olduğu kişileri seyit görüyorsa, İnsan üstü bir takım yeteneklerle görüyorsa, gece yatağında kaç defa döndüğünü gören bir vasıfla vasıflandırmışsa, haşa onu öyle üstün bir makama koymuşken, sizin yaptığınız davet karşısında hemen şeytan ona gelir der ki, senin bu dinlediğin kişi normal sıradan bir beşerdir. Halbuki senin kendisine uyduğun kimse ise çok üstün meziyetlere sahiptir. Sen ona uy, başka bir şeye karışma. Sen onu taklid et, başka bir şeye karışma. O seni e, cennete götürecektir veyahut o hakkın kendisidir gibi maalesef vesveselerle, telkinlerle o kişiyi o kişiyi sapıklık üzerinde bırakmaya devam eder. Az önce dediğimiz Ümeyye, Ebu Umeyye ile Efendim, Ebu Lähbin vazifesini şeytan zaten yapmaktadır. Sen falanı mı terk edeceksin veya atalarının dilini mi terk edeceksin diyerek taklide e, taklide e, taklitte kalmasını ister o kişinin. Kur'an dilinde ulema ve onlara uymanın anlamı Allah'ın ayetlerini en iyi düşünüp anlayanlar şüphesiz ki alimlerdir. Niçin bunu söylüyoruz? Gerçekten Allah Subhana ve teala ayette diyor ki Allah'tan en çok alimler korkar. Biz de diyoruz ki kişi tanımadığı şeyden korkmaz. Dolayısıyla gerçekten ilim taatı arttırır. Masiyetten uzaklaştırır. Kişinin ilmi arttıkça Rabbini tanıyacaktır. Ve onun karşısında kendisinin ona nasıl yaklaşacağını veyahut nasıl ibadet edeceğini ve ne şekilde e, akidesini tertemiz koruyacağını ancak ilimle bilecektir. Dolayısıyla Kur'an'ı da en iyi düşünüp anlayacak olanlar alimlerdir. Kur'an ulemadan faydalanmayı, onlara ittiba etmeyi yeylemiş ve emretmiştir. Dikkat ediniz, Kur'an ulemadan faydalanmayı, onlara ittiba etmeyi, yani tabi olmayı emretmiştir. Onun yasakladığı ise, onun yasakladığı ittiba ise, kötülerin taklit edilmesidir. Mokman suresi 15. ayette, bana yönelenlerin yoluna uy buyurulmaktadır. Bana yönelenlerin yoluna uy. O iman eden, ve zürriyetleri de iman ile kendilerine tabi olanlar var ya, işte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden bir şey eksiltmedik buyuruyor Rabbimiz Tur suresi 51. ayette. Ve yine Nahl suresi 43. ayette, O iman eden kimse, ey kavmim dedi, siz bana uyun. Sizi doğru yola götüreceğim. Bilmiyorsanız, zikir ehlinden sorun. Bu okuduğumuz ve benzeri ayetler, başta enbiyalar ve onların izlerini takip eden, Rabbani alimlere uymayı emretmiş, ve onlardan yararlanma cihetine, cihetine gidilmesini tavsiye etmiştir. Onlara, onlardan yararlanma cihetine gidilmesini emretmiştir. Ancak ancak biz bugün bu ilim adamlarından yararlanma yoluna hakkıyla gidilmediğini söylemekteyiz. Mesela aynı Hristiyanların kendilerini İsa Aleyhisselam'a nispet etmeleri gibi. Onlar İsa Aleyhisselam'ı kendilerine kalkan edinirler. Onlara niçin Allah'a şirk koşuyorsunuz dediğiniz dediğiniz zaman da derler ki bize İsa öyle emretti. Tabii onlar Rab İsa derler. Biz Allah'a sığınırız bu kelimeden. Ancak doğrusu bu bir iftiradır. Çünkü yüce Rabbimiz diyor ki: "Ey İsa sen mi dedin beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye Maide suresi 116-117. ayette Onlar ne yaparlar? Yaptıkları şirk ve zulümlere böyle bilinmiş isimleri bilinmiş isimleri ee, kalkan edinirler. Aynı bugün insan yaptığı bir bid'ate yaptığı bir sapıklığa yaptığı bir hurafeye bunu niçin yapıyorsun dediğiniz zaman i̇mam Şafii böyle emretti diyor. Ya da Üstad falan böyle emretti diyor. Şeyh falan böyle emretti diyor. Gerçekte bunların aslı yoktur. Arkadaşlar ses var mı? Zaman zaman sorma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü gerçekten e, internette zannediyorum sorun var. Var değil mi? Tamam inşallah biz devam edelim. Enbiya'nın varisleri olan alimler ve müştehitler de insanları kendilerini taklit etmeye değil, Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam'ın emirlerini düşünmeye ve onlara itaat etmeye davet etmişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hani diyor ya, alimler enbiya'nın varisleridir diye, bizim bu varis olarak bildiğimiz, enbiyanın varisleri olan bu alimler de kendi sözlerine veya kendilerine değil ancak Allah'a ve Resulüne itaat etmeye davet etmişlerdir. O halde biz sünnete uymak ve onunla çelişen sözleri terk etme hakkındaki müştehit alimlerin görüşlerinin ne olduğunu enbiyanın ee, varisleri kabul ettiğimiz bu alimlerimizin taklit ve kendilerine uymakla ne, kendilerine uymaya davet etmekle neyi kastettiklerini inşallah e, zikredeceğiz ancak inşallah bir 5-10 dakika e, mola verdikten sonra bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz İnşallah bu kısım önemlidir Evet ben mikrofonu bırakıyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.